Hanefi mezhebinde olan bir kimse gerektiği e, hallerde Şafi'ye göre abdest alabilir mi demişler? Tabi bir insan Hanefi'dir veya Şafi'dir eğer e, kendisi için bir sıkıntılı durum var ise hı hı. abdestinde İmam Şafi Hazretleri'ni veya işte Hanefi'de İmam Ebu Hanife rahimahullah taklit etmesinde herhangi bir beyis yoktur ama... Abdestte gerek farzlarında gerekse abdesti bozan hususlarda onları ihyaet etmesi gerekir.